Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve safihi ecmain diyelim. Hamdilemizi ve salvelemizi e, ifade edelim. Rabbimize şükürlerimizi arz edelim. Ve bugünkü İhya okumalarımıza da başlayalım. E, şimdi arkadaşlar bana yardım etmeye çalışıyorlar gençler aranızdan sağ olsun. E, diyorlar ki işte hocam şöyle şöyle yaparsanız e, yorum yazın kalp atmasınlar diye diyorlar. Ama yine beceremedim gördüğünüz gibi biraz denedim. E, teknoloji bizden ancak bu kadar e, çıkıyor öyle diyelim. E, arkadaşlar kalp atmayın olur mu? Evet şimdi e, önce şöyle bir hatıra ile başlayayım. Hayata bakışımızı ve yaşadığımız şartları nasıl iyiye yorabiliriz, bunlardan nasıl istifade ederiz ve bakışımızdaki güzellik hayatımızı nasıl değiştirebilir, onunla ilgili. Seneler seneler önce, çok epey sene önce, rahmetli Haluk Dursun Hocayla bir Erguvan gezisi, o Erguvan gezileri yapıyordu biliyorsunuz tam bu mevsimde. Erguvanlar açtığında bir işte tekne kiralıyoruz arkadaşlarımızla toplanıyoruz, biniyoruz ve bütün gün toplam 4-5 saat sürüyordu. Efendim bize Boğaz'ın iki yakasındaki bütün o tarihi yapıları, mimariyi, florasını, işte geleneklerini, günlük hayatlarını anlatıyordu. Çok gerçekten istisnai anlardı onlar. İşte biz de böyle bir gezi planladık. Gün geldi, çattı. Ondan sonra Üsküdar iskelesinden motora bineceğiz. Allah'ım böyle bir gün, bugünkü gün gibi yani İstanbul'da olanlar için söylüyorum. Kapalı, yağmur yağdı yağmak üzere, sisli bir gün ve hani Erguvan gezisi bu yani nasıl olacak? Biz organizatörler böyle üzüntü içindeyiz, böyle işte insanları ne diyeceğiz, hani insanlar rahatsız olacaklar mı vesaire bir tedirginlik içindeyiz bindik motora e, hoca geldi e, megafondan konuşurdu bütün motordakiler duysun diye e, dedi ki şöyle başladı söze e, evet dedi romantik bir İstanbul sabahından hepinize merhabalar herkesin havası bir anda değişti arkadaşlar yani ay kapalı iç karartıcı sisli işte bu havada mı bu turu yapacağız e, düşüncesi bir anda Özel bir ikrama mazhar olmuşuz gibi yani İstanbul'un romantik bir e, yüzünü göreceğiz diye özel bir ikram gibi geldi bize bütün gün. Yani herkesin havası değişti işte böyledir arkadaşlar hayata bakışınızda ibadetlere bakışınızda oraya bağlayalım. Mesela ibadetler size bir eziyet gibi de görünebilir. Bir Allah'ın lütfu ikramı. E, birazdan söyleyecek zaten yani. Siz mesela düşünün değer verdiğiniz ve elinde güç olan birinin huzuruna çıkmak için bir işinizi ona arz etmek üzere huzuruna çıkmak için ne kadar uğraşıyorsunuz yani böyle bir şey yapan varsa aranızda veya buna muhtaç olan biri ne kadar uğraşır? Öyle bir düşünün. allah Teala bizi günde beş kere arkadaşlar üstelik de mühlet vermiş bir şekilde. Yani ben hep onu düşünüyorum nasıl büyük bir ikram diye. Ee, farz edin ki arkadaşlar deseydi ki allah Teala işte öğlen namazını saat tam birde kılacaksınız. Yani bir çeyrek geçe olmaz. Tam birde e, seccadeye durmuş olacaksınız deseydi. İşte ikindi tam dörtte deseydi. Neyse yani nasıl yapacaktık arkadaşlar yani hayatı durduracaktık. Nasıl herkes o namazı vaktinde kılmış olabilecekti yani ve biraz da şöyle şu açıdan da bakmak lazım düşünün işte birisi sizi davet ediyor mesela bir çağrı gönderiyor ya da işte acil bir iş için mesaj atıyor görüşmek istiyorum falan diye. Yani saatlerce dönmüyorsunuz, günlerce dönmüyorsunuz. Hani nasıl oluyor bu insan ilişkilerinde? Problemli bir durum değil mi? Allah Teala da arkadaşlar günde beş kere bizi davet ediyor. Ee, üstelik bizim menfaatimiz için, yani bu kısım biraz vaaz. Ee, üstelik bizim menfaatimiz için, yani biz namaz kılınca, ibadet edince o herhangi bir şey kazanmış olmayacak bundan. Ee, ve o kadar toleranslı ki bir de her davetten sonra yani minimum sabah ve akşam namazları en kısa vakitli namazlardır. Bu biraz da bulunduğunuz coğrafyaya göre değişir ama genelde böyledir. Efendim bir buçuk saat yani bir buçuk saat içinde diyor kulum ne zaman müsaitsen bir beş dakika diyor görüşelim seninle diyor. Ee, ve bu görüşmeden de onun hiçbir çıkarı yok yani bizim için. İstiyor bunu ibadetlere böyle bakmak yani arkadaşlar hayatta her şeye yani yaşlılarınıza bakmak durumundasınız diyelim bunu bir külfet olarak da görebilirsiniz bir nimet olarak da işte mesela bu günlerin elbette yani arzu etmeyiz bir aksiliği bir zorluğu şer bir durumu asla arzu etmeyiz. Ama başımıza geldiğinde de onun içinde gizli olan nimete odaklanırız. Muhittin bin Arabi bunun üzerinde çok duruyor. Yani içinde bir nimet gizlenmemiş olan hiçbir şer yoktur diyor. Yani Allah'ın yarattığı fiillerde. Dolayısıyla arkadaşlar bir bakış açısı olması için bunu söyledim. Şimdi mesela bana mesajlar geliyor arkadaşlar. İşte şu saatte olsaydı canlı yayında sabit şeyde sayfada sabit kalsaydı saat iki tam çocuklarımızı uyutma saatimiz işte daha önce yemek saatimiz falan diyorlardı. Arkadaşlar bakın şimdi mesela şu anda burada 2000 küsür insan var. Bu 2000 küsür insanın uygun olan saatin nasıl bulabiliriz? Yani bunu düşünüyor musunuz bu mesajı atarken? Ben gerçekten hani biraz anlamaya çalışıyorum, anlamak istiyorum. Yani nasıl bu kadar dünyanın kendi etrafınızda dönmesini istiyorsunuz yani? Bu bir tevbih değil. Öyle düşünmeyin. Sadece bir bakış açısı sunmaya çalışıyorum yani empati biliyorsunuz çok büyük bir yetenek insan ilişkilerinde çok büyük bir artı yani empatinin olmaması ciddi biyolojik veya efendim psikolojik bir kusurdan kaynaklanıyor yani ciddi bir eksiklik bir insan için kendini başkalarının yerine koymak lazım olaya böyle bakmak lazım bir de arkadaşlar size şunu söyleyeyim herhangi bir yani biz burada ilim yapmıyoruz yani ilim bile diyemem buna alimlerin bizlere kadar yazdı, yazıp aktardıklarını elimizden geldiğince aktarmaya çalışıyoruz yani sohbet işte bir kitap üzerinden sohbet diyebilirsiniz buna şimdi burada size anlatılanların arkadaşlar veya herhangi bir ilmi mecliste size anlatılanların size mal olması için yani sizin içinize yerleşmesi, artık sizin etiniz kanınız gibi sizinle birleşebilmesi için emek vermeniz gerekir arkadaşlar. Emek verilmeyen bilgi sizin olmaz. Yani kopyala yapıştırla arkadaşlar e, ilimde mesafe alamazsınız. Mutlaka emek vermeniz gerekir. Geçen hafta e, son anda şöyle e, bir in, benim internetim biraz problemli bulunduğum bölgede e, biraz aniden kesildi. Ee, hemen mesajları gördünüz görmüşsünüzdür sizde ee, efendim şimdi abdest duaları hocam nereden bulacağız nereden bulacağız işte bir dahaki hafta lütfen bize söyler misiniz halbuki ben yayında söyledim yani arkadaşlar abdest duaları pek çok ilmihal kitabında bütün dini bilgiler kitaplarında hatta google'a yazın abdest duaslıları diye oradan da çıkar geçen bir arkadaşımız mesaj atmış youtube'da var diyor ben sesli olarak dinliyorum diyor yani her yerde var Sadece biraz emek vermeniz gerekiyor arkadaşlar yani biraz neredeyse diyeceksiniz ki hocam ab şu abdest dualarını yazın hepimize birer tane depostalayın diyeceksiniz yani e, dolayısıyla biraz bunları sistem olarak algılamayın bir ayna tutmaya çalışıyorum arkadaşlar e, birisine e, birisinden bir talepte bulunmak birisine bir soru sormak konusu da bir ada bu muayyenet ve bir nasıl diyelim usul ve yöntem gerektirir arkadaşlar mesela şöyle sorular geliyor ee, hocam ben işte e, dine ilgi duymaya başladım ilgi duyuyorum e, ama hiçbir dini eğitimim yok e, işte nereden başlayayım neleri okuyayım nasıl bir sırayla okuyayım ne ne yapmam lazım bana ne tavsiye edersiniz? Şimdi bir diyelim ki Kur'an kursuna git derim yani işte eğitimine göre hayır o şey istiyor yani ona özel bir müfredat yapmamı, bütün listeleri oluşturmamı, işte önce şu kitabı sonra bu kitabı sonra bu kitabı oku falan dememi yani onun bütün eğitimini planlamamı istiyor arkadaşlar din eğitimine bu mümkün mü yani bunu kaç kişi için yapabilirim ben üstelik de eğitimin kişiye özel olması gerekiyor çünkü artık biz yetişkiniz yetişkinlerde biraz yani herkesin müktesebatı farklı kapasitesi farklı hayat şartları farklı dolayısıyla yani birinden bir yardım isteyeceğimiz zaman ya da bir soru soracağımız zaman arkadaşlar onu da darlamayacak, onu da zor durumda bırakmayacak şekilde düşünmeliyiz. Yani kendimizi bu kadar ben merkezli olmak arkadaşlar biraz problemli bir durum biliyor musunuz? Ve hemen anlaşılıyor yani yazdıklarımızda. Bir arkadaşımız var Nur Seven Can birazdan şimdi mesajlarda hocam neydi ismi o da diye o da şey yapacak biraz dikkatli dinlemek gerekiyor arkadaşlar konuşmaları bu Nur seven cam söylemiş olayım tekrar şey de Instagram'da ben onu takip ediyorum öğrencilik yıllarından da tanıyorum lise yıllarından beri sohbetlerimize gelirdi e, bu kardeşimiz e, yeni yetişen genç arkadaşlar için böyle usul, yöntem, kendilerini geliştirmek için neler yapabilirler, hangi sosyal imkanlardan yararlanabilirler falan diye yayınlar yapıyor. E, bir tanesinde de e, tanımadığınız insanlardan yani birebir tanımadığınız insanlardan bir şey isteyeceğiniz zaman, bir mail atacağınız zaman ne yapmalısınız, e, o maili nasıl atmalısınız, i̇şte nasıl istifade edilir insanlardan bununla ilgili e, bir videosu var. E, çok tavsiye ederim bunları izleyin arkadaşlar. Allah Teala tekrar söylüyorum Allah kalbimize şahit ağzımız bağlı efendim namazımızı kıldık secdeden yeni kalktık asla tevbih değil yani bu bir eğitim öyle düşünün eğitimin bir parçası olarak düşünün. Şimdi arkadaşlar abdest bakın çok güzel bir soruya örnek vereyim hocam abdest dualarını Arapça okumak zorunda mıyız bakın bu nedir arkadaşlar konuyu anlamış. Duaları bulmuş kendisi ama ezberlemek zorunda mıyım bunları Türkçesinden söylesem olur mu diyor. Bu işte tıkandığı yerde birinden yardım istemek demektir. Diğeri ise benim bütün işimi sen yap demektir arkadaşlar. Böyle yapmayın. Bu, bu şekilde ilerleyemezsiniz. Bu siz, eğer sizin bu tarzınızsa günlük hayatta da çok problem yaşarsınız yani. Şimdi arkadaşlar bu benim acizane kanaatim. Bakın bir doğan konusunda bir kanaatimi paylaşacağım sizinle. Ee, bilenler bilir bu benim 30 yıldır söylediğim bir sözdür. Ama bilmeyenler çok var burada tanışmadığımız insanlar. Ee, onlar için tekrar edeyim. Benim kanaatim demek arkadaşlar benim kanaatim demek bakın ben neler düşünüyorum demek değildir. Benim kanaatim demek yanlış olabilir demektir. Yani herhangi bir kitapta da bu benim kanaatim diyorsa bu yanlış olabilir. Çünkü bu herhangi bir insanın kanaati. Yani bir içtihat değil, bir cumhurun görüşü değil, bir rivayet değil, bir herhangi bir şeye dayanmıyor yani. Ama okuduklarından, öğrendiklerinden kendisi bir şey çıkarmış, bir kanaate varmış. Onu paylaşıyor sizinle. Kıymetlidir ama... Yani soru işareti taşır. Şimdi benim kanaatim dua konusunda şudur arkadaşlar. Eğer bir dua Kurandansa, biz Kurandan bir sureyi, bir ayeti dua olarak tekrarlayacaksak, onu Arapçasından okumanın daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani mesela işte çok yapılan bir Rabbinaheblina min azvajina ve durriyatina qurra ve jannalil muttaqine imama. Diyor Furkan suresinde Ey Rabbimiz, bize İki cihanda gözümüzü aydınlatacak yüz aydınlığı olacak eşler ve zürriyet nasıl? Zürriyetler nasıl ibeyle? Ve bizi muttakillere önder yap. Yani muttakillerin önde gidenlerinden yap bizi. Şimdi ama bunun manasını hiç bilmeden okuyorsanız günlük hayatta, mesela günlük hayatta bunu devamlı okuyorsunuz işte. Bazen rastlıyorum işte çocuk isteyenler, eş isteyenler bu ayetleri okuyorlar, kısmet isteyenler. Şimdi arkadaşlar bunun anlamını bilmeden okursak gene Allah verir mi? Yani ben hayır vermez böyle okumanın bir faydası yok diyemem. Çünkü ayet bu yani. Ve siz... E, aşağı yukarı e, muhtevayı biliyorsunuz ama ne dediğinizin o anda çok şey değilsiniz. Fakat bu neyi sağlar arkadaşlar? Size gelecek olan faydanın minimumda kalmasını sağlar. Çünkü daha önce de galiba değindim. E, dua etmek arkadaşlar ilahi yardımı, bereketi, lütufları, kapıların açılmasını hepsini bir kenara koyalım. O, onlar var Bizim ihlasımıza bağlı olarak ama dua etmek arkadaşlar hepsinden önemlisi bizim kendi kendimize yaptığımız bir telkin demektir. Mesela ben devlet memuruyum, bir memur ailesiyim yani. Hiç şöyle dua etmedim, boğazda bir yılım olsun Allah'ım benim de diye. Niye? Çünkü yani biliyorsun hani olabilir ama biliyorsun yani. Ama ne diyorsun? İşte Ya Rabbi içinde ferah ferah oturacağımız, işte huzurla oturacağımız, başımızı sokacağımız bir ev nasip et diyorsun. Ve dua ederken de kendine bir hedef koymuş oluyorsun. Yani işte çocuklarınla ilgili bir hedef koymuş oluyorsun, ev, maddi şartlarla ilgili bir hedef koymuş oluyorsun. Allah'ın bereketi bir tarafa. Şimdi bu ayetlerle yapılan duaları anladık mı arkadaşlar? İdeal olan onları aslından okumaktır ve ne dediğini bilerek okumaktır. İdeal olan bu. Bunun dışındaki dualara gelince hadislerde var, efendim işte şimdi bizim üzerinde olduğumuz konu abdest duaları var. Bunların Türkçesini de söyleseniz olur arkadaşlar. Veya kendi diliniz her neyse. Çünkü duada, bakın bunun altını beş kere çizin arkadaşlar. Çünkü bu dua meselesi o kadar e, böyle istismar edilen demeyeyim de yani insanların farklı yaklaşımları olduğu bir konu ki e, duada asıl olan zillettir arkadaşlar. Birazdan örneğini de vereceğiz. Gazali aktarıyor. Birisi böyle oturmuş mescitte. Gazali döneminde değil kendinden önceki dönemlerden aktarıyor mescitte oturmuş ulemadan birisi de orada onu görüyor o oturan kişi önündeki çakıl taşlarıyla böyle oynuyormuş sonra da dilinde de Allah'ım beni cennet hurilerini bana nasip et diyormuş ondan sonra diyor ki yani bu nasıl bir isteme diyor o alim çakıl taşlarıyla oynayarak yani bir taraftan oynayarak bir taraftan diyor Allah'tan böyle şey istenir mi? yani dua da yani istediğin şeyin değerine bak, yaptığın harekete bak demek istiyor. Ee, ama yani şunu anlamayın sakın. Günlük hayatta bir şeyle meşgulken dua edemeyiz diye anlamayın. Hayır, el kârda gönül yarda diye bir prensip vardır e, tasavvufta ve bunun da dayandığı bir ayet vardır. Esas biriler, رِجَالُ لَا تُلْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْءٌ عَنْ ذِكْرِلّٰهِ onlar orada, onlar öyle adamlardır ki ticaret ve alışveriş, yani günlük hayatın hem de en böyle meşgul ve yoğun, değil mi? Yani odaklanman gereken bir konu, ticaret yapıyorsun, alışveriş yapıyorsun, onları Allah'ı zikretmekten alıkoymaz diyor. Dolayısıyla yani biz dua'yı her zaman, her şartta, her koşulda yapabiliriz. Fakat zillet esastır. Şimdi oranın altını tekrar çiziyorum. Zillet ne demek arkadaşlar? Türkçede var bu kelime biliyorsunuz. Yani dua böyle ihtişamla, efendim böyle e, şey, eee bağra çağıra bununla ilgili ayet ve hadisler var. Arkadaşlar Bağıra çağıra dua yapılmaz. Böyle yüksek sesle dua yapılmaz arkadaşlar. Zillet içinde yalvaran birisi gibi yani. Çaresiz kalmış ve yalvaran kendi kendine yetmeyen, işte hayatını kurtarmaya çalışan, sevdiklerini kurtarmaya çalışan bir kişi gibi yalvarmamız gerekir Allah-u Teala'ya. Onun için bazen dualarımızda ne dediğimizi bilerek yapmak bu zillet duygusuna yardım eder. Onun için acizane kanaatim, tekrar ediyorum, bu abdest duaları gibi, mesela gece yatınca okunacak dualar var, işte Efendimiz'den bize rivayet edilmiş dualar var. Bunları eğer Arapçasından Okuduğunuzda hiçbir şey anlamayacaksanız kendi dilinizde yapın. Ama hani orada da benim tavsiyem biraz genç olanlar özellikle içinizde arkadaşlar. Bu gençlikte hani artık gençlikte 40 yaşa kadar geldi biliyorsunuz. Genç olanlara Arapça öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Çok zor bir dil yani öyle basit bir şey değil İngilizce öğrenmeye falan benzemez yani dünyanın en köklü dili diyebilirim. Yani bir dil uzmanı değilim de hani dünyada bu kadar köklü 2-3 dil var mıdır bilmiyorum yani. Çok köklü bir dil. E, gramer yapısı çok sağlam. Bir dil öyle efendim böyle kulaklığı takayım işte e, dinleyeyim değil. Yani çalış, çalışmanız gerekir. Fakat bunu yapamıyorsanız mesela hiç o, ben bazen şey diyorum yani Kur'an-ı Kerim o kadar Peygamberimizin hadisleri o kadar bizim dilimizin içine sokulmuş ki tarihimiz bunu yapmış arkadaşlar, ecdadımız bunu yapmış. Yani o kelimenin Türkçe yetersiz olduğundan değil, o dine mensubiyetimiz sebebiyle oradaki temel kavramları almışlar, Arapçasından günlük hayatın içine sokmuşlar. Öyle olmuş ki bir süre sonra siz zaten orada söyleneni aşağı yukarı anlıyorsunuz. Ya muftıh al-elbab, iftah lena bab. Şimdi buradan bilmediğiniz kelime var mı? Belki müfettihi bilmezsiniz. O bile tahmin edilebilir. Ebvap Osmanlıca da geçiyor. Ki mesela kitabın bapları denir, bölümleri denir. Kapı demek. Efendim, fetih Geçiyor, hayır geçiyor. Bakın bunların hepsini ne yapmış? Türkçeleştirmiş. Türkçeleştirince siz artık ne söylediğinizi çok daha kolay anlıyor olabiliyorsunuz. Ya Hal ebab, ey kapıları açan Rabbim, ifteh lena hayral bab, bizim için her daim hayır kapıları aç diye çok meşhur olan bir peygamber duasıdır. Anlaşılmıştır inşallah arkadaşlar. Bu abdest dualarının kuşatıcılığını söylemiştim size ve tavsiye etmiştim. Bu vesileyle dua konusunda şöyle bir kere hani ana hatlarıyla gözden geçirmiş olduk. Gelelim abdest bittikten sonra yapılan duaya arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden bununla ilgili bir rivayet var. Bakın diyor ki kaynağını da söyleyeyim Ebu Davud ve Nesaid'e geçiyor bu hadis-i şerif. Efendimiz buyuruyor ki kim güzelce abdest alır ve akabinde gözlerini semaya kaldırarak yani bundaki hikmet Rabbimiz orada anlamında değil belki bilmiyorum yani suya dokunduk bir de göğe bakmamızı istiyor Efendimiz. Yani oradaki o metafizik alakaları bilmiyorum ama tarif bu kaldırarak eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. Şimdi bunu bilmeyen var mı aranızda? Yani hiç camiye uğramamış birisi olması lazım bunu bilmemek için veya hiç hayatında bir e, din dersi almamış olması lazım. En temel bizim zikrimiz, kelime-i sadece arada ne var? La, vahdehu la şerike leh var. Eşhedü en la ilahe illallah ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur, vahdehu o bir tektir, la şerikele hiçbir ortağı yoktur ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü ve yine şahitlik ederim ki e, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür derse, yani bunu söylerse cennetin sekiz kapısı kendisine açılır ve dilediğinden içeri girer diyor. Yani... Bunlara ben acizane işte namazdan sonraki tesbihat, arkasından yapılan dua, abdest duaları, abdestten sonra yapılan dua. Bunlara nasıl diyorum size o ibadetin mütemmin cüzleri diyorum arkadaşlar. Mütemmin tamamlayıcı demek. Yani siz sofra kurarsınız. Ee, efendim Ramazan gününde de sofradan örnek vermek neyse aklıma ilk o geldi ee, şey vardır yemek vardır yani çorba vardır ana yemek vardır işte neyse pilav vardır salata vardır koyarsınız işte ekmeği de böyle koparırsınız yani zaten onu tavsiye ediyorlar da neyse ama böyle hani sunum şey değildir evet herkesin karnı doymuştur ama bir zevk bir zarafet bir incelik bir e, e, göze hitap etme ruha hitap etme yoktur sadece midemize hitap etmiştir e, benzetme inşallah yanlış değildir ama düşünün aynı yemekleri e, daha zarif bir şekilde sofrayı kurup işte en ucuzundan da olsa herkese bir peçete bir çatal bıçak efendim ne bileyim yani evde olan mutfağı şey dolabı bir açıp işte biraz bu sofranın ortası boş kaldı diye, biraz peynir zeytin bir şeyler neyse yani evde olanla arkadaşlar bu neyi gösteriyor işte veya işte benim mesela balkonumda çiçekler var çiçekler dediğimde yani küçücük minicik bir balkon sardunyalarım var bir papatya var bir lavanta var onlardan yani 2-3 dal kesip bir çay bardağına koyuyorum arkadaşlar sofranın ortasına koyduğumda inanılmaz bir değişiklik oluyor o yemekte işte burada mesela şu var bilmiyorum görebiliyor musunuz bu bir çiçeğin çok küçük bu aslında bir çiçeğin önüne bağlamış bir çiçekçi bunu çiçeği buket yaparken o önündeki çay bardağının içine koydum ve bu şekilde kurudu. Renklerini hiç kaybetmeden. Bunu şuraya koyduğumda arkadaşlar ders yaparken benim motivasyonum artıyor. Ee, böyle düşünün yani zikirleri, dualı yani abdestini bitirdin abdest alıyorsun aklın başka yerde işte böyle kuru, şey yapıyorsun hani odaklanamıyorsun namazı kıldın kalkıyorsun hemen çünkü aklında işler var hemen koşa koşa gid, o işlere gidiyorsun o yaptığın işi ee, nasıl diyeyim zarif bir şekilde ve usulüne uygun bir şekilde yapmadığın anlamına geliyor. Mesela birine misafirliğe gidiyorsun, hop diye kalkıyorsun hatır sormadan, anasmalık demeden çıkıyorsun kapıdan. Yani böyle düşünün. Anlatabildim mi? Hem misafirliği yaptın mı mi yaptın ama zarif oldu mu olmadı. Ee, böyle düşünün. Bunlar tabii kimin için? imkanları olanlar için arkadaşlar. Hiç imkanı olmayan savaşlarda söyledim size geçen hafta efendim şeylerde siz söyleyin. Mesela çok büyük e, afetler sırasında çalışanlar, işte e, ciddi ameliyatlarda 7-8 saat süren operasyonlar yapanlar. Tabii ki onlar için söylemiyorum arkadaşlar. Ama e, yani vakit bolluğu olanlar için söylüyorum. Hani oradan kalkınca oradan daha değerli bir şey yapmayacak olanlar için söylüyorum. Şimdi bu dua hadiste bu şekliyle geçiyor ama abdest duaları geçen de size söyledim çok da abartmayın yani bu abdest duaları ile ilgili bir rivayet yok arkadaşlar. Fakat ulema bunu böyle uygun görmüş. Her uzvunu yıkarken o uzuvla ilgili bir dua. Mesela işte Allahumme e'inni ala dikrike ve şükrike ve husne ibadetik. Ağzını yıkarken böyle söylüyor. Allah'ım bana seni zikretmek, sana şükretmek ve sana en güzel şekilde ibadet etmek için yardım et. Şimdi bunu söylediğin, yani bir de dua, abdest dualarının şöyle bir faydası var. Her uzuvu üçer kere yıkamak sünnet ya, duaları söylediğinizde arkadaşlar o... Ee, sünneti mesela işte şey sünnet ovalamak sünnet şimdi herkes çok güzel öğrendi onu parmakları hilallemek sünnet ee, abdest sünnetlerine lütfen bakın yani dualardan daha önemli sünnetler dualar dediğim gibi yani ulemanın bir tavsiyesi ve abdestin bitiyor sen işte kurulanıyorsun neyse ee, ve işte bu Nitişteki duayı okuyorsun arkadaşlar. Anlamını biliyorsanız bakın size nasıl bir hedefler gösteriyor. Yani şimdi abdestin bitti, namaza geçeceksin veya işte yola çıkacaksın her neyse. Ne, ne diyorsun, ne diyerek bitiriyorsun abdesti? Az önce söylediğim kelime-i şehadet o duanın başı zaten. Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh ve eşhedü Muhammeden abduhu ve resulü <gülüyor> subhaneke Allahümme ve etubu ileyki. Bu subhanallah mesela secredeki subhanallah da böyledir arkadaşlar. Allah'ım senin hiçbir kusurun yok demek. Biliyor musunuz? tam avamice yani. İnsan e, subhan rabbiyel ya da subhan rabbiyal azim derken Allah'ım senin hiçbir kusurun yok, hiçbir eksilin yok. dediğini bilse sonra çıkıp ya bu niye böyle oluyor? Allah da işte beni her şeyde beni buluyor der mi yani günlük hayatta? ne dediğini bilerek söylese onun için yani daha abdest bitiyor ki işte, kelime-i şehadeti söyledik ee, Allah'ım seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim ve, ve etubu ilek ve sana tevbe istiğfar ederim bu da çok ilginçtir arkadaşlar yani şimdi böyle kelime kelime gidince de bu ihya nasıl ilerler ama ne yapalım işte bu da bizim tarzımız Allah e, bereket versin inşallah Şimdi arkadaşlar güzel bir şey yaptık değil mi? Abdest aldık. Niye tevbe ediyoruz ki arkasından? Yani mesela şükredelim. Yani insanın aklına öyle geliyor. Değil mi? Allah'ım çok şükür bu abdesti de aldım ya Rabbi. Oh ne güzel işler yapıyorum ben. O duyguyla ayrılalım yani. Hayır tevbe ediyorsun. Ee, mesela benim beni çok çok şaşırtan gerçekten yerine koyduğumda. Ee, yani nasıl diyeyim onun o olayı kavradığında bakış açımı değiştiren bir bölüm aktarayım size Kur'an-ı Kerim'den ee, Ali İmran suresinde Hazreti Meryem için Cebrail Aleyhisselam diyor ki Ya Meryem'u İnne Allah esbafaki ve bahheraki ve esbafaki ala nisail alemin Arkadaşlar dünyada kaç kişiye söylendi bu söz? Peygamberimizin adı Mustafa. Burada Hazreti Meryem'e sıfat fiil olarak seni Allah istifa etti diyor. İstifa ne demek biliyor musunuz? Süze, süze, süze, süze, süze seçmek yani. Çok eleklerden geçirip en kıymetli olanı bulmak demek. Yani seni Allah böyle seçkin, böyle kıymetli, böyle nadir biri olarak yarattı. Ya Meryem'ım, inan Allah hazdafa ki. Ve ki e, Arapça bilenler bilir, tef'il babı mübalağa ifade eder arkadaşlar. Tahhara tef'il babından, yani seni bütün kusurlardan arındırdı. Tertemiz, tepeden aşağı seni tertemiz kıldı. ki ala nisa il alemin, alemin, bakın alem de değil. Bütün alemlerin kadınlarına seni tercih etti. Geliyor Cebrail, yani Hz. Meryem'in yerine koyuyor şimdi kendisi, size böyle diyor arkadaşlar. Ne yapmanız lazım? Böyle denince yani. Cebrail ne der, sen ne yaparsın? Mesela diyelim ki, hani bugünkü kavrayışımıza göre söyleyeyim, Cebrail tebrik ediyorum sizi der. Biz hani böyle anlıyorum ben. Biz de ne yaşasın işte Allah-u Ekber herkes kendi meşrebine göre evet nasıl kazandım falan deriz değil mi? Yani çünkü çok büyük bir sevinç bu yani. Hiç kimseye nasip olacak bir şey değil. Çok nadir bir şey dünya tarihinde. Arkasından ayet ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Seni böyle seçti Allah böyle temizlen, temizledi ya. Böyle senin nadide eşsiz bir kadın yaptı ya. Ya Meryem, li rabbiki wesjudī warka'i. Ey Meryem. Rabbine kulluğa devam et. Secde et. Rükû edenlerle beraber rükû et. Yani arkadaşlar bir bir başarının artı, şükür namazı diye bir şey var bakın sünnet. Bir şey başardığınızda, evet nasıl başardım bu duygu arkadaşlar tamamen batılıdır. Bak biz size söylüyorum. Çünkü başarı odaklı ve başarıyı kendinden bilme odaklı bir yaklaşımdır. Bir şey başardığımızda, e, seneler önce ben e, sosyal medya falan, internet falan hiç yokken, İyi bir gazete okuyucusuydum. Bir de çok, çok ilginç yani bunu neye borçluyuz? Ee, rahmetli babam okur yazar değil bakın. Annem de okur yazar değil ama eve her gün gazete getirirdi. İlginç bir şey yani. Bize okuturdu. Bütün o köşe yazılarını falan ben ilkokul birden beri yani e, yıllarca okumuşumdur babama. Şimdi orada bir e, spor yazarının e, futbol, futbol üzerine yazan biri. Neydi adı? Ee, İslam Çupi, onun bir köşe yazısını hatırlıyorum arkadaşlar. Bakın tam bu konuyla alakalı. Diyor ki İslam Çupi, ne oldu bu futbolculara diyor. Bu terbiye, eski terbiye nereye gitti diyor. Bir, eskiden diyor bir futbolcu diyor gol attığı zaman, stat, bütün staddakiler de ona tezahürat et, yaptığı zaman o böyle mahcup mahcup sahanın kenarına gider diye, işte teşekkür ederdi. Ee, mahcup olurdu yani o aşırı tezahürattan diyor şimdi diyor yani tabi artık o kelimeleri ben söyleyemeyeceğim. şimdi yani işte nasıl böyle yaptım nasıl şöyle yaptım gibi böyle bir azgınlıkla yani o başarının azgınlıkla kutlanması var şimdi işte arkadaşlar daha abdest aldık Allah bize bunu öğretiyor yani Allah değil demeyelim tabi Allah'ın lütfuyla oluyor bunlar ama yani ulema bizi böyle eğitiyor çünkü bu dualar ayet değil sonuçta uleman sözü. ulema diyor ki sen abdest aldın tamam da kendimi hiç zannetme yani. Çünkü o abdest içinde de kim bilir ne eksiklerin var. Bu tabi obsesyonları olan kişilere hiç yaramaz bu sözler. Onlar bunu düşünmesin. Parantez açtık şimdi arkadaşlar. Obsesyonları olanlar için şunu, şu prensibi hatırlatıyorum. Bakın fıkıhta, ilmi halde arkadaşlar prensip şudur. Abdest aldığını hatırlıyorsun ama bozduğunu hatırlamıyorsun. Abdestlisin. Abdesti bozduğunu hatırlıyorsun ama aldığını hatırlamıyorsun. Abdestsiz. Ee, acaba abdestin var mıydı diye kuşku. Yılda birkaç kere oluyorsa size abdest almanız tavsiye ediliyor. Ama günde 5-6 kere oluyorsa almamanız tavsiye ediliyor. Dinde. Arkadaşlar, yani o obsesif insanlar ya abdest alırken de mi günah giriyoruz? Ne yapıyoruz şimdi? Neyimiz eksik demeyin. Ama hani bir ibadetten sonra bile tevbe istifar edilmesini açıklamaya çalışıyorum size. Sonra Subhanekalāhumma ve ile faufirli ve tuhbi aleyye inenek Beni bağışla, benim tevbelerimi kabul et. Çünkü sen tevbeleri çok kabul eden, çok merhametli olan bir Rabbsin bu Şimdi buraya kadar olan kendi e, özür, yani kusur olabilecek kusurlarımız için özür diledik. Rabbimizi övdük, imanımızı ikrar ettik buraya kadar olan kısımda. Şimdi dilek kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Duada adap da budur usul. Ve o usul de Fatiha'da öğretilir. Efendim Allahümmec'anni minettevvabin. Beni çok tevbe edenlerden yap ya Rabbi. Mec'anni minel mutatahhirin. Beni çok temizlenenlerden et. Şimdi ama o temizliği bakın ihya ile birleştirin lütfen. Yani asıl olan in, itikadınızın temizliğidir, düşüncelerinizin temizliğidir, kalbinizin temizliğidir. Ve tabi ki beden ve e, çevre temizliği de onun az önce söyledim mütemmim cüzüdür yani. Efendim, وَجْعَنِّي مِنْ عِبَادِكَ Salihin Beni salih kullarından yap. وَجْعَنِّي Beni öyle bir kişi yap ki, şimdi burada kendini olmak istediği kişiyi tarif ediyor. Abdel, öyle bir kul yap ki beni, saburan, çok sabırlı. Niye? Ne, ne, abdestle ne alakası var sabrın? Çünkü hayata katılacağız ya arkadaşlar, hayat sabır istiyor. Saburan, şif, aynı zamanda sabır, bu kadar basit değil tabi, aynı zamanda sabır arkadaşlar ibadetler içinde anahtar duygudur. Sabırlı olmayan namazını düzgün kılamaz. Hem şey kılar, kaçırır yani. Hem de kılarken de usulüne tam riayet edemez. Çünkü bir acelecilik var. Hemen bitirip kalkmak istiyor. O sabır, o dinginlik, o her şeyi hakkını vererek yapma dilemiş oluyoruz burada. Abden saburan, şekuran çok şükreden kul yap ve ve ebkuruke ve seni çok zikreden yani çok sabreden, çok şükreden, çok seni çok zikreden ve üsebi hukem bu kur'an ve asıyla ve sabah akşam seni tesbih eden bir kul yap ya Rabbi beni diye dua etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu işte eee abdest duasına takıldınız ya bakın gitti dersiniz. Geriye kaldı. Neredeyse yarım saatten az bir vakit. Şimdi abdest konusunu böylece tamamlamış olduk. Ar tekrar ediyorum hal bilgileri kısmına ben hiç girmiyorum. Çünkü e, İmam Gazali Şafii mezhebine bir de bizim hallerimize çok daha detaylı anlatılıyor o abdestin zahiri şartları. E, şunu unutmayın arkadaşlar. Bir ibadetin zahiri batınını üzerine kuracağınız zemindir. Temeldir yani. Evet batın olmadan olmaz. Yani ihlas, hoşu, takva, saygı, farkındalık. O anda orada olmak. Yani namaz kılıyorsun ama çarşıda pazardasın, işte mutfaktasın, banyodasın veya ne bileyim bir arkadaşınla konuşuyorsun. Veya geçmiş hatıralarını tekrar yaşıyorsun. Öyle olmamak yani. O anda orada olmak batın yani iç dünyanız. Evet çok önemlidir. Ama bir temel olmazsa bunun üzerinde duracağı bir zemin yoktur arkadaşlar. Onun için o zahiri. Çok sağlam bir şekilde öğrenmeliyiz. Yani farzları nedir, bozan şeyler nedir, sünnetleri nedir, mevcutları nelerdir bunları bilmeliyiz. Ama onları biz buradan aktarmıyoruz. Siz onu imalinden okuyacaksınız. Boy abdestine geldik. Boy abdestinde arkadaşlar tamamen sadece bir buçuk sayfayla... E, anlatıyor kısaca, onu da imarla okursunuz. Temmünün şartlarını anlatıyor. Ondan sonra beden temizliğine geçiyor. Yani hadesten tahareti bitirdik, necasetten tahvete geldik. Tamam mı? Namazın farzları 12 tane. E, onlardan iki tanesi temizlik bahsinle ilgileniyor. Bu ikisini anlatıyor. Şimdi burada beden temizliği ile ilgili çok detaylı bilgiler vermiş arkadaşlar. Benim bunu canlı yayında böyle e, muhatabımın kim olduğunu bilmediğim bir kalabalıkta anlatmam çok yakışık değil. Çünkü çok detaylı beden temizliği bilgisi veriyor. Sünnet olan, işte dinimizin tavsiye ettiği bu beden temizliği nasıl yapılacak? Lütfen onu siz e, buradan İhya'dan okuyun. İhya online online'da var. Arkadaşlar İngilizce tercümeleri de var yani e, her türlü ulaşmak mümkün işte e, biraz çaba sarf etmeniz gerekiyor bir iki tık kadar. E, evet e, gelelim arkadaşlar e, kişisel bakımın yani bu beden bakımımızın bedene bakmanın Resulullah sünnetindeki yerine ona da çünkü küçük bir bölüm ayırmış. Oraya geçmeden önce size bütün kalbimle, bütün, nasıl diyeyim, önemini vurgulayabilecek her türlü vurguyla Peygamberimizin şemailini okumanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şemail ne demek? Hilye ve şemail, hilye Peygamberimizin dış görünüşünü anlatır. Şebai ise onun karakterini, ahlakını, alışkanlıklarını, adetlerini, yiyip kuşamını, bütün o günlük hayatını anlatır yani. Eee siyer kitapları ise ağırlıklı olarak peygamberimizin siyasi tarihini anlatır. Yani sosyal ve siyasi hadiselerin nasıl cereyan ettiğini, o savaşların, barışların, hicretin, işte tebliğin nasıl devam ettiğini anlatır. Ama peygamberimizi tanımak istiyorsanız Siyer'den de neredeyse önce Şemail'i okumanız gerekir. Bizim biraz ihmal ettiğimiz bir konudur bu. Peygamberimizin Şemail'i arkadaşlar çok çeşitli kaynaklar var bununla ilgili. Hepsini Ben hepsini okuduğumu iddia edemem. Efendim bir iki tane okumuşumdur. Ee, ama çok benim beğendiğim bir kaynağı size tavsiye ediyorum. Ee, bak tavsiye ediyorum. Yani ne oturdun arkadaşlar? Ali Yardım, Profesör Ali Yardım. Peygamberimizin Şemaili. Kitabın adı bu. Evet, bana da bir daha sormayın. Gerçi siz birbirinize yardım ediyorsunuz. Okuyorum mesajlarda, güzel. Yani birisi kaçırmış oluyor, öteki aktarıyor. Peki, şimdi arkadaşlar orada da görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bedensel bakıma çok önem gösteriyor. Önemliyor arkadaşlar. Hatta erkeklere hitaben bir defasında diyor ki ee, böyle diyor saç başlağını peşmürde böyle e, e, leş gibi hani böyle dolaşmayın. Sizden öncekiler böyle yaptıkları için hanımları zinaya düştü diyor. Ee, yani kişisel bakımın peygamberimizin finiyeti olduğunu bilelim. O kadar detayları var ki mesela e, Efendimiz savaşta çıkarken bile yanında aynasını tarağını ve misvağını getiriyor arkadaşlar. Savaşa gidiyorsun at üstünde deve üstünde. Yani böyle bir araba arabanın bagajı var falan değil mi yani arkadaşlar ayna tarak misvak yanından ayırmıyor. Ee, Sahabeli Peygamber Efendimizi tarif ediyor arkadaşlar. Onun bakımını, güzelliğini, şıklığını ama tabii ki çok aynı zamanda mütevazi arkadaşlar. O yüzden onun o huylu bildikleri için mesela üstünü başını pek övmezlermiş. Çünkü bir şeyi övmüyoruz mu çıkarıp veriyormuş öven kişiye. Hatta bir defasında bir elbise giymiş, övmüş oradan biri. Ondan sonra peygamberimiz içeri gitmiş elbiseye çıkarıp ona getirmiş. Sahabe adama kızmış. Yani niye böyle güzel bir elbisesi var, niye övdün, bak sana vereceğini bilmiyor muydun diyorlar. O da diyor ki, vallahi ben başka bir maksatla değil, bununla kefenlenmek için e, istedim diyor. Yani arkadaşlar, e, imkanları elverdiği ölçüde Efendimiz kendisine bakmıştır. Şey değil, şatafata kaçmamış, israfa kaçmamış, asla gösteriş için yapmamış. Mesela bakın bir rivayet var. Bir defasında ben hadis hocası da değildim arkadaşlar. Bana diyorsunuz ki şunun kaynağı ne? Bilmiyorum yani. Siz araştırın. Bir defasında Hazreti Ayşe bir elbise giyiyor, yeni bir elbise. Ve şöyle kendisini beğenerek bakıyor yani. Nasıl, ne kadar güzel oldu falan diye. Efendimiz diyor ki ya Ayşe öyle bir bakış baktım ki diyor. Denize karışsa tadı değişirdi denizde diyor. Hazreti Ayşe hemen elbiseyi çıkarıyor ve sadaka olarak veriyor. Yani bir kendini beğenme gelmiş demek ki. Sadaka olarak veriyor. Peygamberimiz diyor ki o bakışın günahını ancak affettirebildim diyor. Yani şunu, bu dengeyi unutmayalım anlatabilir mi? Kendimize bakacağız, işte temiz olacağız falan. Elimizden geldiğince nezih güzel giyineceğiz. Ama arkadaşlar asla riya için... Asla hava atmak için, asla markayı böyle insanların gözüne sokmak için veya ne bileyim onunla toplumda kendinize yer edinmek için asla olmayacak. Ramazan'da belki daha çok önemli kaynaklar okuyorsunuzdur ama Ramazan'dan sonra okuma listemize eklemenizi çok tavsiye ederim. Eric Fromm'un Sahip Olmak ya da Olmak diye bir kitabı var. Hayatınızda bir kez olsun okuyun arkadaşlar ana fikri söyleyeyim genelde ben kitap tavsiye edip arkasından da ana fikri söylüyorum o yüzden okumuyor insanlar diye düşünüyorum ama olsun dinleyenlerin %90'ı belki %95'i okumayacak zaten o yüzden bari bu ana fikirden mahrum olmasınlar diyor ki orada Elif Rob insanlar diyor bir şey olamadıklarında tırnak içinde bu olmak ve İngilizcesi to be to have yani olmak tekamül anlamında Anlatabiliyor muyum? İnsanlar kendileri bir şey olamadıklarında sahip olduklarıyla bir şey olmaya çalışırlar diyor. Ve burada da bir ölçü veriyor bize. Mesela diyor sizi birisi tarif edeceği zaman. Şimdi e, bu sabah yaşadığım şeyi anlatayım. E, yurt dışındaki kızım aradı. Ondan sonra işte ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan. Dedi ki e, anne dedi Kur'an-ı Kerim okuyordum sen aklıma geldin dedi. Bu çok harika bir şey arkadaşlar. Yani sabahtan beri nasıl şükredeceğimi bilmiyorum. Niye? Birisi yani Kur'an'ı açınca seni hatırlıyor. Anlatabildim mi? Falan markayı görünce seni hatırlıyor da olabilir Çünkü tepeden aşağı o markanın bütün amblemleri üzerinden her yerden fışkırıyor da olabilirdi. Instagram'da neler gördük arkadaşlar görüyoruz. Bir eşyayı, fotoğrafını koyuyor. Fakat sahip olduğunu yani onu gidip mağazanın vitrininde çekmediğini kendisinin onu satın aldığını göstermek için yanına etiketini de koyuyor şey faturasını koyuyor arkadaşlar yanına şey de koyuyor fişi de koyuyor onun için e, bunlar işte o, hep o olamamakla alakalıdır. Efendim bu bunların bütün bunların bilincinde olarak tamam mı arkadaşlar? E, dağınıklığı, pejmür deliği, bakımsızlığı, pisliği, özensizliği takva zannetmeyin. Geçen de dedim e, obsesyonlarınızı takva zannetmeyin. Hastalık o takva değil. Namaz bitmiyor bir saat. O obsesyon yani eğer hani 100 rekat kılıyorsa tamam. Veya teravih kılıyorsa 33 rekat uzun uzun kırahat yapıyorsa tamam. Ama bir sabah namazı bir öğlen namazını yani bir bir buçuk saatte kılıyorsa bir abdesti beş kere alıyorsa bu takva değil bu hastalık. E, şimdi de öyle yani ben mütevazi olmak istiyorum. Onun için böyle peşmürdeyim. Hayır arkadaşlar. Tevazu ile ilgili de bir şey söyleyeyim. Bunlar hep Gazali'nin ileriki ciltlerinde çok güzel anlatılır. Mühlikat, e, rubol mühlikat. Yani insanı helak eden e, kötü huyların anlatıldığı bölümler var oralarda. Efendim tevazu da şöyle olur arkadaşlar. İnsan önce bir şey olur sonra mütevazi olur. Hiçbir şey olmayan mütevazi de olamaz. Buranın da altını çizelim isterseniz üzerinde düşünelim. Yani şöyle düşünün. Çalışmıyor, etmiyor, uğraşmıyor, işte bir, bir yere gelmiyor, bir ortada bir eseri yok. Herhangi bir şey yok yani hayatında. Ama çok mütevazi olduğunu söylüyor. Bunu da hani böyle hiçbir eserin olmayışı, hiçbir ortada bir şey olmayışını da tevazuya bağlıyor. Ha, o yine kendini iyi hissetmek için böyle düşünmeye devam edebilir. E, bozmayın o düşüncesini. Ama bilin bunu arkadaşlar, bilin. İnsan mesela önce zengin olur, sonra mütevazi olur. İnsan alim olur, mütevazi olur. İnsan ne bileyim, büyük bir sanatçı olur, mütevazi olur. Anlatabildim mi? Yani önce ortaya bir şey koymanız gerekir mütevazi olmak için. Giyin Kuşan meselesi de böyle. Şimdi o Şemail kitabından bir sahne aktarayım size. Benim çok sevdiğim bir rivayettir. Ne yazık ki aktaran sahabinin adını bilmiyorum. Bu Ali Yardım hocamızın rahmetli olduğu, Ali Yardım hocamızın. Bu kitabın çok önemli bir özelliği var arkadaşlar. Bir, içinde zayıf uydurma rivayetler yok. Çünkü peygamberimizi anlatırken yüceltmek için çok böyle uydurma rivayetlere dayanıyor bazı kitaplar. Onları öne çıkarıyorlar. Bu kitapta öyle bir özellik yok. Bütün rivayetler sahih ve dipnotta kaynakçıları belirtilmiş. İki, dili çok anlaşılır. Bu ikisi bir arada çok az kitapta var. Arkadaşlar kıymetini bilin bu kitabı okuyun. Şimdi orada bir sahne sahabeden biri diyor ki ben diyor peygamber efendimizi diyor. Ay nasıl hayal ediyorsunuz bilmiyorum. Bizim arkadaşlar zihnimize öyle bir peygamber imajı çizmek istiyor ki bazıları. Böyle pirifani, karnına taş bağlamış açlıktan, hep böyle yarı aç yarı tok gezen. Halbuki peygamberimiz hayatında bir kere taş bağladı arkadaşlar. O kadar çok anlatılıyor ki. Bir kere hasırın izi çıktı. Yani bizim bize gelen rivayetlerde. Tamam çok mütevaziydi. Mesela bir gün diyor ki Hazreti Ayşe'ye yatağımı ne yaptınız bu gece teheccüde kalkamadım diyor. Yarısıra bir kat kilimde iki kat katladım biraz daha rahat edin diye diyor. Yani mütevazi yaşıyor ama... Niye? Dünya nimetlerinden de yararlanıyor olduğu zaman arkadaşlar yani yediği yemeklere bakın işte haftada bir trit yiyor yani balık seviyoruz içme suyu arkadaşlar bilmem ne dağından adını unuttum maalesef İşte o yüzden benden ilim adamı veya ravi olmaz filan dağdan diyor peygamberimize içme suyu getirirdi falan kişi diyor yani böyle bir kişinin bir işi var İşi ne? İyi ve tatlı bir su var o suyu bulup peygamberimize getiriyor yani iyi su içiyor anlatabildim mi arkadaşlar şey değil yani böyle dünyayı boş vermiş böyle hani uzak doğu şeyleri var ya mistikleri böyle bir yere kapanmış bırakmış saç sakal tırnak, işte her şey uzamış kendinden geçmiş falan böyle değil asla son derece şık arkadaşlar şimdi birazdan söyleyeceğim sahabe diyor ki ben diyor bir gün diyor efendimizi hutbede gördüm diyor Hutbedeydi, hutbe okuyordu. Ee, üzerinde diyor, Yemen işi kırmızı yeşil çubuklu bir entari. Kırmızı yeşil çubuklu ne demek arkadaşlar? Çubuklu ne demek? Çubukluyu eskiler bilir, ben de duymuşluğum vardır. Çizgili demek. Yani çizgili elbiselere çubuklu diyorlar, kumaşa çubuklu diyorlar. Kırmızı yeşil ama çubuklar, efendim... İşte kırmızı giyilir mi falan diye lütfen sorular sormayın konumuzla ilgili sorular soralım arkadaşlar. Ee, ve başında diyor kırmızı sarık. Çünkü Efendimizin elbisesine göre de sarıyı varmış arkadaşlar. Saçları omuzlarında vefatında birkaç tel beyaz saç vardı. Yani beyazlamamış. Saçları omuzlarında yüzü dolunaydan daha parlak. Hayatımda bundan daha güzel bir manzara görmedim diyor sahabi. Yani daha güzel bir şeye bakmadım. Bundan daha güzel bir şeye bakmadım diyor. Gözünüzün önüne getirin. Yani e, Efendimizin yolundan gitmek, e, Allah'ın verdiği nimetleri israfa kaçmadan, gösteriş asla asla bak Hz. Ayşe olayını unutmayın, içine katılmadan, efendim olduğu zaman şükrederek, olmadığı zaman sabrederek, o nimetlerden istifade etmektir. Arkadaşlar. Rabbena atina fil dünya haseneten ve fil ahirete haseneten bu demektir. Efendim e, Hazreti Ayşe'den bir rivayet var İhya'da. Bir defasında bir grup Resulullah'ın kapısında toplanmıştı. Allah Resulü yanlarına çıkacağı sıra yani onların yanına çıkacak. içinde su bulunan küpe doğru eğilip sakallarını düzelttiğini gördü. Suya bakıyor. Sakallarını düzeltiyor. Su yani ayna o anda demek yok yoktu. Suya bakarak kendi yüzünü orada görüp sakalını düzeltiyor. Bu durumu yadırgayıp kendisine sen de mi bunu yapıyorsun ya Resulallah dedim. Bu peygamberimize soru soran sahabelere ben çok minnettarım arkadaşlar. Yani görüp Allah Allah peygamber de yapıyor demek ki böyle deyip susabilirdi. Hiç bize kadar bu bilgiler gelmezdi arkadaşlar. Ee, sen de mi yapıyorsun diyor. Evet dedi çünkü Allah Teala kulunun kardeşlerin yanına çıktığında onlar için süslenmesini sever. Yani insan içine çıkarken bak, tabii buradaki süslenmeyi meşhur kadınlar için bilhassa meşru olmayan süslenme diye düşünmeyin. Yani üstüne başına bakmasını işte ne bileyim eşarbım düzgün mü sakalım düzgün mü e demesini yani yüzümde bir şey kalmış mı dişlerimde bir şey kalmış mı buna bakmasını sever diyor. Cahil kişi Resulullah'ın halkın huzuruna çıkarken saçını başını düzeltmesini başkalarıyla karşılaştırarak karıştırarak halk için süslenme sevgisinden kaynaklandığını zannedebilir. Bakın şimdi Gazali'nin yorumlarını arkadaş. İşte Gazali'yi Gazali yapan yerler. Bu rahmet meleklerini zebanilere benzetmeye kalkışmaktır. İkisi de melek ama biri rahmet meleği, biri cehennem meleği. İkisi arasında ne kadar büyük fark vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları İslam'a çağırmaya memur edilmişti. Kendisini alaya almamaları, horlamamaları, küçümsememeleri için nefsini onların nazarında ihtişamlı göstermek de görevleri arasındaydı. Arkadaşlar böyle yapmasaydı halk kendisine ısınamaz, münafıklar da bunu aleyhte kullanırlardı. Şimdi buradan bir netice çıkıyor. Alimler de güzel giyinmeli, dağınık olmamalıdır diyor Gazali. Halkı aziz ve celil Allah'a çağırma görevini üstlenen her alimin de bu niyetle dış görünüşüne özen göstermesi, insanları kendisinden soğutacak kılık kıyafetlere bürünmekten kaçınması vaciptir. Bu nedenle arkadaşlar biraz da bulunduğunuz ortama göre e, yani ortam dediğinde coğrafya, yani bulunduğunuz coğrafyadaki kültür, genel kabul, insanların estetik anlayışı bunları dikkate alarak giyinirsiniz meşru dairede. Bu gibi işlerde esas olan niyettir. Çünkü temizlik üst baş bakımı da aslında birer ameldir. Niyete göre vasıf kazanırlar. Öyleyse hizmet amacıyla süslenmek güzeldir. Hatta zahitlik göstermek, şimdi bakın burada ne gizli dümenler çeviriyor nefsimiz arkadaşlar. Zahitlik yani ben dünyaya hiç önem vermiyorum diye göstermek, nefsine fazla ihtimam göstermediğini ortaya koymak düşüncesiyle sakalı dağınık bırakmak sakıncalıdır. Yani izlenim oluşturmak istiyorsun, sufi bir izlenim, işte e, nefsini önemsemeyen, kendini önemsemeyen bir izlenim oluşturmak için yapıyorsun, bu sakıncalıdır diyor. Ancak daha önemli işlerle meşgul olduğu için saçına sakalına bakamıyorsa bu da hoş ve güzel görünür. Bunlar Allah ile kulları arasında olan gizli hallerdir. Yani bunu nereden bilebiliriz ki biz bir insanın niçin güzel giyindiğini ya da giyinmediğini, niçin kendine baktığını ya da bakmadığını bilemeyiz. Dolayısıyla e, ha bu arada parantez açayım arkadaşlar. Kişisel bakımını ihmal etmeye başlaması bir insanın normal rutininin çok dışına çıkarak, onun psikolojik açıdan bir sıkıntı içerisinde olduğunu gösteriyor. Efendimizin efendim bu şekilde bakın Osman Bin Maz'un'un hanımını görüp onu sormaya gidiyor. O çıkıyor kapıya Osman Bin Maz'un evde yokmuş. Onu görüp senin bu halin ne diyor. O da diyor ki o Medine hanımları arkadaşlar bu hanımlar böyle çok kuvvetli insanlar ya çok hayranım onlara. Diyor ki ya o Osman'ın bana ihtiyacı yok dolayısıyla kendime bakmama da gerek yok diyor. Yani Efendimiz arkadaşlar bir kadının çok sıra dışı bir şekilde pejmürde olmasından o ailede bir problem olduğunu anlıyor. Buna da dikkatinizi çekiyorum. Uzun bir rivayettir şimdi vakit daraldı burayı tamamlamak istiyorum. Allah Teala ile kulları arasındadır. Hakiki tenkidi yapacak olan Allah her şeyi en ince noktasına kadar görür. Onu hiç kimse aldatamaz. Halkın itimatını kazanmak için bu işleri yapan nice cahiller vardır. Böyleleri bu davranışlarıyla kendilerini ve başkalarını aldatırken yaptıkları davranışında hayırlı bir şey olduğunu zannederler. Kendine böyle hani mütevazi görüntüsü vermeye çalışanlar. Diğer taraftan alimlerden de değerli ve gösterişli elbiseler giyinen bir grup görürsün. Yani böyle çok gösterişli giyinen. Bunlar da amaçlarının bitatçılar ile kelam sanatı ile uğraşanların burunlarını yere sürtmek ve Allah'a yaklaşmak olduğunu söylerler. Yani bugünkü karşılığını söyleyeyim ben size. İşte şık giyinelim ki bize bakıp İslam'a imrensinler. Gerekçesiyle giyinirler. Bunlar bütün sırların su yüzüne çıkacağı, kabirlerde bulunanların çıkarılacağı ve kalplerde olanın ortaya konulacağı bir günde gözler önüne serilir. İşte o sırada saf altın kalp altından ayırt edilir. Kalp ne? Arkadaşlar kalp değil. Türkçelik söyleyişte sahte demek yani. Arz-ı ekber denilen amellerimizin gözlerimizin önüne serileceği günü gün mahcup duruma düşmekten Allah'a sığınırız diyor. Yani herkes... Niyetine baksın.